Zafer abi merhaba. Merhaba direk. Zafer abi geçen bölümümüzde e, valaları konuştuk. Evet. Valaları başlıklar halinde inceledik. Hı hı. Ben diyorum ki bu haftada Silmarillion dünyasının birazcık kötülerinden konuşalım. Güzel. Ben pek haz etmiyorum bu konudan tahmin edeceğiniz üzere. <gülüyor> sen, sen taktın kötüleri söyle. <gülüyor> e, ben senin için 9 artı birlik bir liste yaptım. Artı 1 güzel. 10 değil 9 artı evet. bir. Onda tartışmaya açacağım yeri gelince. Hazır mısın? Hazır. Hazırsan başlayalım. İlk kötümüz ve en büyük kötümüz tabii ki Melkor. Melkor. Melkor büyük kötü hakikaten. Melkor'un kelime anlamı şey demek, güç içinde yükselen demek. Çünkü ilk başta tüm Valalar gibi Eru'nun düşüncesinden yaratılıyor. Ve o yüzden de kötü tarafta ya da kötü biri değil. Ama e, gücüyle büyülenip, kibrine kapılıp, e, Aynur müziğinden yaratılmış olan dünyayı kendisine istiyor. O yüzden e, diğer valalarla karşı pozisyona geçiyor Melkor. Çok büyük kötülükler yapıyor. Di, direkt yaratılış zamanında da ve devamındaki çağlarda da. Ama Melkor'un şöyle diğer mesela anabileceğimiz kötüler arasında şöyle bir e, durum farkı var. Ee, diğer yaratılmışlardan hiçbiri Valalar kadar kuvvetli olmadığı için onun aslında rakibi ne insanlar ne erfler ne cüceler yani onlar onun rakibi değil. Onunla baş edebilecek tek şey Ilıvatar Vatar hariç Valalar. O yüzden çok büyük zararlar verebilen, o yüzden e, engellenemez bir şekilde gücünü kuran, karşısına bir Valar gücü çıkmadığı sürece istediğini yapabilecek güçlü birisi bir yaratılmış. Melkor ilk başta Ea'ya indiğinde, Arda'ya indiğinde diğer Valalar'la beraber çalışıyor. Melkor zaten geçen Valalar bahsettiğimde de bahsettik. Manve'nin kardeşi ya da kardeşi gibi. İkisi hemen hemen aynı güçlü. Yani en güçlülerden biri Melkor. Hatta kimi özellikleriyle Manve'den bile güçlü. Ama Elvatarın bu dünyaya o kadar da Karışmayacağını bildiği için o kendi dünyanın kendi güçleriyle yaratılacağını ve o şekilde devam etmesi ne istediğini bildiği için Erudan korkmadan Valar'a karşı pozisyon alıyor. İlk başta yaptığı kötülük zaten ara bozma yani e, valalar arasında dedikodu yaymaya çalışmak falan. Sonra valalardan dışlanıp kendi hükümdarlığına geçmesi, Utonno kalesini kurması. Ve e, ondan sonraki çok büyük kötülüğü ise şeydir, e, kulelerin, ışık kulelerini yıkması. Yani e, Valar'ın e, Orta Dünya'dan ayrılıp Valinor'a geçme sebebi. Hı hı. O ışık kuleleri yıkıldıktan sonra Valinor'a geçiyor Valar'da ve Melkor'a karşı orayı kuvvetlendiriyorlar. Bir kale haline getiriyorlar batı denilen yeri. Ve e, ondan sonra da e, şey yapılıyor. İkinci çok büyük zararı iki ağacın yok etmesi Ungoliant'la beraber. Yani ışığa karşı bir düşmanlığı var. Güzelliğe karşı, estetiğe karşı. Ee, iyi yapılmış, yaratılmış kendi e, demediği her şeye karşı bir düşmanlığı var. Hı hı. Ve e, Melkor yüzünden de zaten şey oluyor yani e, planlanan ya da ne bileyim şarkıda bahsedilen coğrafya ve coğrafyanın üstünde yaşayan her şey, biçimler e, hayal edildiği gibi bir hale gelmiyor. Melkor en büyüklerden biri tabii. Baş kötü diyebiliriz o zaman. Baş kötü. Hatta hani böyle çok dinsel olarak falan bakarsak onu şeytan yerine, hani asi melek, asi valar olduğu için şeytanla özdeşleştirilebilir Melkor. Şeye, e, yani yaptığı kötülükler detaylandırılabilir ya da işte şu tarihte şöyle oldu, bu tarihte böyle oldu, bunu yaptım, böyle kaçtı, şöyle oldu falan ama Melkor'u anlatan özel bir bölüm yaparsak bir gün o detayları o zaman anlatırız. Şimdi daha genel bırakalım. Tamam. İkinci sırada Ungoliant var. Evet. Ungoliant'ın tam olarak e, ne olduğu belirtilmiyor aslında Legendary'umda. Yani e, muhtemelen o da bir maya ama. Yani Valar değil ama Maya o, ve o efendisiz biri o sadece kendisi için var olan biri bir şeyi yönetmek falan gibi de bir derdi yok onu. o kendisi ışığa aç sürekli aç birisi zaten şey yapılıyor bu kelime oyunlarını seven Tolkien araştırmacıları unlight da diyorlar ona ışığın karşıtı ışık olmayandı diye. Yalnız onun ışığı şu anda hani çok popüler zaten resmi çekildikten sonra da kara delik gibi ışığı da emiyor çünkü Ungolian. Ve bulunduğu her yer bir gölgeye karanlığa kavuşuyor. Ve ışık olan her şeyi yemek üzerine bir ya da yedi büyük günahtan biri olan oburluk onun üstüne çok yakışıyor mesela. Obur çünkü her şeyi tüketmek istiyor. Melkor'la beraber Melkor'un ayartmasıyla... Valinor'daki ağaçların yok edilişinde bizzat şey yapıyor e, bulunuyor. Ağaçların tamamen çürümesi ve artık geri döndürülemez bir şekilde yok olmasının sebeplerinden en önemlisi Ungoliant'ın un onların öz ışığını emerken kendi zehrini karanlığını da ağaçlara köklerine bulaştırması. Ungoliant şöyle bir güç diye anlatayım hani arkadaşlar dinleyenler daha iyi anlasın. Bu ağaçları yok edildiğinden sonra her karakter üzerinden Morgot e, ya da Melkor'la beraber kaçarken e, bütün çalınan elf mücevherlerini söz verdiği üzere Melkor Ungoliant'a veriyor. Onunla yetinmiyor, Silmaril'leri de istiyor. Melkor onları vermeyince aralarında bir kavga başlıyor ve Melkor neredeyse yok olacakken yani Ungoliant tarafından öldürülecekken o kadar güçlü bir şey, kötü ungonya. Balroglar yetişiyor, efendilerini kurtarıyorlar. O da Eret Gorgoro'da kaçıyor. Orada yaşamını devam ettiriyor. Yalnız şöyle de bir durum oluyor. Artık tüketeneceği fazla bir şey kalmadığı için, her şey onun çevresinde çoraklaştığı, yok olduğu için, ışığı bile emdiği için açlık günlerinde kendi kendini yiyerek yok olduğu söyleniyor. Tabi o sırada e, diğer korkunç yaratıklarla falan çiftleşerek dişidir çünkü şey Ungoliant. Onun kızı Shelob doğuyor. Shelob'u şeyden hatırlıyoruz. Yüzüklerin efendisinde <gülüyor> Frodo'yu zehirleyen ve e, Samwise tarafından karnından yaralanıp öldürülen örümcek. Dev örümcek. Shelob onun kızıdır. O da dişidir. Tolkien biraz kadınlara karşı <gülüyor> acımasız mı acaba? Yani kötü bir karakter oldu mu genelde dişileştiriyor? Ama o da şeyden, acımasızlıktan ya da cinsiyetçiliğinden değil... ...yaratıcı özellik bayanda, kadında olduğu için... ...yaratma da sonsuz bir güç olduğu için... ...çok güçlü kötüler dişi olarak seçiliyor bence. Yani cinsiyetçilik meselesinden değil o işin şakası. <gülüyor> Shelobut da onun kızı, onun kadar kuvvetli değil... Işık emen birisi de değil, daha bir tabii değişmiş bir şey. Ama e, o da mutlak güçlü ve o da efendisiz. Mesela Sauron'un hizmetkarı değil, Melkor'un nasıl Ungoliant hizmetkarı değilse, Şelok'ta Sauron'un hizmetkarı değil. Onlar bir efendi kabul etmiyorlar. Kendileri için yaşayıp kendileri adına e, davranan, yaptıkları kendileri için iyi ama diğerleri için kötü olan yaratıklar. Hı hı. Şelop da böyle. Onu da anın Şelop'un da hikayesini daha derinleştiririz. Yani. Çünkü ilginç karakter hakikaten. Ama Rungoliant ve Melchor için kesinlikle ayrı ayrı bölümler yaparsak. Çünkü yaptıkları eylemler çok fazla ve çok belirleyecek. Sırada Soron var. Yine tek güçlü <gülüyor> ve en kötülerden. Sauron'un güçlü yani bilinen en kötü olmasının sebebi filmlerde Sauron'un bulunuyor olması. Ya da Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarında en güçlü karakterin Sauron olması kötü olarak. Onun sebebi de şey çünkü Melkor Valar tarafından yakalanıp sonsuz boşluğa gönderiliyor. Ve oradan geri dönüşü yok son savaşa kadar. Yani oradaki en güçlü kötü... Sauron olarak kalıyor. Sauron zaten Melkor'un sağ kolu. Yani Melkor hayattayken de ikinci sıradaki kötülük timsali Sauron. Sauron aslında şey, takdire şayan demek. Çok becerikli, çok takdir edilisi demek Sauron. Ve o da tabii iyi olarak yaratılıyor. Bir maya o. Maya olarak yaratıldıktan sonra da Aule'nin yanına gönderiliyor hizmet etmesi için. O yüzden de el sanatlarında, demircilikte e, çok yetenekli, çok e, irfan sahibi bir, birisi. Melkor onu e, ayartıyor, kötülük tarafına çekiyor. Burada da Yıldızlar Savaşları'ndaki gibi yani karanlık tarafın bir tane çok güçlü ruhu kendi yanına tilmizi olarak alması, yardımcısı olarak alması gibi Sith Lord gibi bir durumu var. Sauron'un kılık değiştirme yeteneği var. Yani istediği şekle girebiliyor. Yani şey e, yapabiliyor. Sınırsız şekle girme özelliği var. Şeye kadar. E, tek yüzük yapılıp artık kötülüğüyle kendini bağlayıp Tanrı tarafından cezalandırılarak cisimsiz hale gelmesiyle son bulana kadar. Onu da şöyle tarif edelim. Nazburlar gibi bir açıdan. Aslen bir cismi yok ama. Bir ruh. Yani üstünde bir şeyler giyiyor. Zırhı var. Kocaman bir topuz var. Çok önemli bir silahtır o da. Ama gerçek manada sabitlenmiş bir şekli yok Sauron. Ama korkunç bir yaratık. Sauron zaman zaman da mesela o kılık değiştirebildiği zamanlarda da o yüzüklerin yapımı sırasında ikinci çağda mesela çok iyi bir maya haline geliyor. Elflere gidiyor, konuşuyor. Onlara demircilik hakkında bilgiler veriyor. Çok önemli sırlar veriyor. Yüzüklerin dövülmesinin nedeni. Yani Sauron olmasa Celebrimbor'un yüzükleri yapacak irfanı yok. Ondan öğrenilerek yapıyor. Ama mesela yemeyen de yemiyor. Gilgalat'la Elrond Sauron'un kötü olduğunu biliyorlar ve onu kendi topraklarına sokmuyorlar, istemiyorlar. Ama Eriador'da şey yapılıyor. E, yüzüklerin dövülmesi, bu demecilik işi o kadar tutkulu bir hale geliyor ki Sauron'un bu hizmetinden seve seve faydalanıyorlar. Ta ki tek yüzüğü Sauron tek başına dövüp diğer yüzükleri egemenlik altına almaya başladıklarını hissedene kadar. Daha sonra da toplayabildiği bütün yüzükleri topluyor. Sauron'un en büyük yaratısı tek yüzük. Hı hı. Çünkü kendi gücünün de çok önemli bir kısmını o yüzüğe veriyor. Bu da şeyin göndermesi gibi oluyor. Harry Potter'daki hortkuluklar gibi. Harry Potter'daki kötü karakterin hortkuluklara ruhunun dağıtması ve onlar yok olmadan kendisinin Voldemort'un yok olmaması gibi. Tek yüzük yok olmadan artık Sauron'un yok edilmesi mümkün değil. Çünkü gücünün önemli bir kısmı da tek yüzükler. Sauron yenilebilen bir birisi Mayer olduğu için. Elflerle insanların ittifakında da kaybediyor. Yüzük parmağından düşüyor Elendur sayesinde. Ama e, gene de e, çok sinsi, kesinlikle çok akıllı, çok iyi e, bir casus. Biraz şey gibi, e, büyük ağabey gibi, göz simgesi de biraz o gibi. Yani Her şeyi gözlüyor ve her şeyden bilgi alıyor. Hemen her şeyden haberdar. Sauron, e, Dolguldur'da da mağlup ediliyor ama ruhu yok olmuyor. Sauron'un çok önemli bir durumu da mesela dünyanın şeklini tamamen değişmesine neden olan Nümenorlu insanların e, Valar'a karşı isyanını ayarlayan, onları destekleyen, onlara bu fikri veren, bu uğurda kandıran, kendi kibirlerine mahkum eden varlık olması. Ondan sonra Nümenor'un batışıyla Akalebet'ten sonra dünyanın şekli bir küre haline alıyor. Topraklar değişiyor, tamamen coğrafya değişiyor. Diğer yerlerde değişiklikler daha lokal o zamanlarda. Sauron tek yüzün yok edilmesiyle ancak yok edilebiliyor. Bunu da işte yüzük kardeşliğinde yüzüklerin efendisinde görüyoruz. Sauron'un da işte birçok adı, özelliklerini anlatar diyor mesela kendine. Yüzükler yapılırken hediye veren ben size hediye vermeye geldim. Yani. Öyle çok akıllı casusluk faaliyetleri çok iyi olan, çok korkutucu ama aynı zamanda işini götürebildiği zaman işine geldiği zaman gayet güler yüzlü iyi bir görünüme de sahip birisi. Bir kötü çok kötü niyetli bir diplomat gibi aslında. Sırada ejderhalar var. Evet ejderhalar şey olarak bir bilgi yok ejderhaları. Mesela Morgot'un ilivator olmadığı için, ikinci yaratıcı olduğu için kendi başına yarattığı bir şey yok. Değiştirmelerle yapabiliyor. Yani bir şeyi alıyor zaten var edilmiş, yaratılmış bir şeyi alıyor. Onu işte büyülerle, kötülükle, baskıyla işkenceyle, ödüllerle, cezalarla başka bir ruh haline getiriyor. Başka bir biçime getirebiliyor. Ama kendisi bir şey yaratmıyor. Ejderhalar yaratılış olarak çok cimri, hasis çok büyü bilen kadim yaratıklar Melkor tarafından yaradıldığı bir iki yerde geçiyor ama hangi şeyin dönüştürülmesiyle yaradıldığı hakkında bir bilgi hiç ben, yani bilmiyorum onu çok önemli ejderhalar var ve bunlar önemli de Melkor'un komutanları işte Anca Anca Limon var çok büyük yaratılmış en büyük ejderha Glarung var. O da çok önemli ve büyücü bir ejderha. Çok şeydir, birinci çağda çok önemli rol oynamıştır. E bizim yani popüler kültürde çok bilinen ejderha ise Smaug. Ejderhalar üçe ayrılıyor orta dünyada. Su ejderhaları var, ateş ejderhaları var, bir de buz ejderhaları var. Ateş ejderhalarının kanatlı olduğu düşünülüyor. Yani Smaug gibi işte ateş ejderhası. Hem ağzından ateş püskürtür hem uça. Oysa Glarung ateş ejderhası olmasına rağmen uçamaz, yürür. Ama sürüngen gibi değildir, ayaklarının üstünde yürür, dev canlılardır. Neredeyse e, insan ve elf yapımı hiçbir şey onların zırhlarını kıramaz ve onların iradelerine karşı gelemez. Anormal güçlü olunması gerekir ya da özel silahlar olması lazım. <gülüyor> Smaug'un öldürülüşündeki pulunun düşmesine rağmen normal okla öldüre, okla öldüremiyorsun ok kullanman gerekiyor. Yani direkt bir ejderha silahı kullanman gerekiyor. Ya da <gülüyor> Turin'in e, Glarung'u öldürdüğünde çok özel bir maddeden yapılmış kılıcı. E, neydi kılıcının adı? Kutran'dı. Kutran kılıcının adı. O kılıçla öldürülebiliyor. O da karnından yaralanarak. Ancelimon'u ise öldüren zaten Vingolot'la Eren'dir. O çok güzel ayrı bir hikaye. Onu anlatırız çünkü gökyüzünde savaşırken, gökyüzü gemisi olan Vingolot'un kaptanı insan olan Erendil tarafından öldürülüyor. Ejderhaların çok önemli bir özelliği de konuşarak istediğini yaptırabilme özellikleri. Yani Saruman'da da rastladığımız ses tonuyla, konuşmayla, akıl karıştırmayla insanları başka bir şeylere inandırma konusunda büyük uzmanlar, acımasızlar. ...altına korkunç düşkünler... ...ve yani 10 yerde... ...20 yerde söyleniyor... ...iğrenç kokuyorlar... ...yani <gülüyor> bunu söyleyebiliriz yani ejderhalar için... E, meşhur dandalfı... ...çukura düşen, düşüren yaratıklar... ...balroklar... ...balroklar fiziksel olarak çok güzel... ...yani bütün bu şeylerde... ...hayali çizimlerde falan bahseden... ...ya da tariflerde bahseden... ...çünkü... İki tane şeyin e, zıtlığı bir bedende toplanmış halleri. Gölge, karanlık, zifiri karanlıkla ateş. Ateşin ve gölgenin efendileri Balduroklar. Onlar da Maya, normal şey değil yani Melkor'un yaratılarından değil, Ilvatar tarafından yaratılmışlardan. Onlar da hizmet için yaratılmış dünyanın yaratılışında falan ama. Şenmelkor tarafından kandırılıyorlar ve kendi ordularına dahil ediliyor. Şimdi bu ıı, şeyler, <gülüyor> Baldrothlar şöyle. Iı, ilk çağda falan bunların sayıları çok fazla, ordu kurulacak kadar. Daha sonra 3. çağ sonlarına doğru işte Yüzüklerin Efendisi'ne geldiğimizde sadece bilinen Moria'da yaşayan Durin'in felaketi, yani Durin'i öldürdüğü için Durin'in felaketi denilen bir tek bal roka düşüyor iş. Işte. Orada korkunç bir güç olarak anlatılıyor. Bütün yüzüklerin efendisindeki öyle ateş kamçıları ve şeyleri var, kılıçları var. normal bir insan tarafından öldürülmesi neredeyse imkansız. Ama bir iki savaşta mesela Eklatyon bunların efendisi olan en akıllıları, en güçleri olan Gotmongu Pınarbaşı'nda öldürdü, öldürebiliyor. Gerçi kendisinin de ölümüne neden oluyor bu. Ama e, balrokların direkt olarak bahsedilen bir büyü gücü yok. Ejderhalar gibi değil ama korkunç savaşçılar, korkusuzlar ve kıyıcılar. Ve e, yani etkileyiciler hakikaten ve korku salıyorlar. Şöyle mesela e, ateş savaşı sırasında Agbank'tan aşağı doğru inerken bütün alanın kıpkırmızı karanlık bir ateşle dolduğu söyleniyor. Yani dehşet vericiler. Onların efendileri işte çok önemli komutanlardan biri direkt şeydir e, Melkor'un da sağ kollarından biridir. E, Gothmog. da e, o diğerleri Balrokslara göre daha akıllı, daha koordinatifi, organizasyonu var, komutanlık edebilecek düzeyde bir şey Balrog. Ama o, o da şey yapılıyor yani kendisini feda ederek Eklatyon tarafından öldürülerek yok oluyor. Son kalan da Gandalf tarafından zaten durumun felaketlerinden öldürülüyor. Ama o da mesela öldürürken Gandalf tarafından yok edilirken Gandalf da aslında ölüyor. Benim hazırladığım listedeki sıradaki isim Saruman senin kedine de ismini veren karakter. <gülüyor> Saruman İsthalilerden yani büyücülerden orta dünyaya gönderilen ve Sauron tehdidine karşı dünyadaki halkları birleştirsinler bilgilendirsinler diye gönderilen e, İstari büyücülerden, Ariflerden biri ve gönderildiğinde beş Arif'in en yücesi. Çünkü beyaz renk olan yani en üst paye sadece onda. Aksaruman diye biliniyor. Aksaruman e, da ilginç bir şekilde Sauron gibi şeyin yardımcısı, Valalardan, e, Aule'nin yardımcısı. Aule'nin iki yardımcısı da bir şekilde kötü tarafa geçiyor daha sonra. Sauron'a çok akıllı, plancı birisi. Ama e, yani aklın en büyük düşmanı olan bence kişisel fikrimce de kibrin kurbanı olanlardan birisi. Ve korkuyor da. Sauron'la gücü yetmeyeceğinden, Sauron'la baş edemeyeceğinden, Sauron'a karşı bir şey yapılamayacağından, ona karşı bir zafer kazanılamayacağından, tek yolunun tek yüzüğü, Sauron'un yaptığı yüzüğü kendisinin alıp, Sauron ancak öyle yok edip, kendi düzenini kurmak olduğunu düşünüyor. Başlangıçta çok kötü niyetli biri değil. Yani bunu düşünürken bile. insanlar için, erfler için, orta dünya için yaptığı düşüncesinde. Ama sonuçta yani tek yüzün gücü o kadar büyük ki kötü tarafta. Onu dengeleyebilmesi falan imkansız zaten. Yani ister istemez kötü olacak. Daha sonra da zaten işte Edo Rasa saldırışı, Mifer Savaşı, Alternatif olarak orklara Fangorn Ormanını bayağı ciddi bir şekilde tahrip ettirmesi, Gandalf'ı tutsak etmesi. Yani çok kendisi istemeden Sauron'un hizmetkarı gibi davranıyor. Benim istemde sırada rüyalarıma giren tipleriyle Nazgüller var. Nazgüller e, yüzük tayfları Nazguller önemli kötü karakterler. Sayıları 9 tane. Bunlar 9 insan kral aslında. Ama şöyle bir şey var bu yüzükler işte 3 elfler, 7 cüceler ve 9 insanlara veriliyor güç yüzükleri. Güç yüzükleri canlıları takan, canlıları değiştiren, onları dönüştüren nesneler. Onları normalden daha güçlü, daha bilge, daha arif yaptıkları kadar... Onları olmadıkları bir hale de getirebilecek güçlere sahipler. Cücelerde bu etkili olmuyor çünkü cüceler kendine has bir ırk, daha takıntılılar, önemsedikleri şeyler belli, yani çok dağılmış bir zihinleri yok. Zaten odaklı bir zihinleri var cücelerin. Elfler zaten kötü tarafın yaptığı yüzükleri değil, kendileri için yaptıkları yüzükleri Sauron'dan habersiz üreterek takıyorlar. Onlarda bir değişiklik. Kötü manada, kötülüğe dönüşmek manasında olmuyor. Yalnız insan krallar, insan ırkının hem ölümlü olmasından dolayı yaşadığı dehşet, hem e, güce e, karşı e, ne derler, heves etmeleri ve güçlüden korkmaları daha kolay bir ruhları var. Bu 99 insan krallığına verildikten sonra zamanla kötülüğe evrimleşiyorlar. E, ruhları karanlık tarafa gidiyor. Bedenleri yok olduktan sonra bile ruhlarıyla bu dünyada tayf olarak, bir ışık, bir görüntü olarak var oluyorlar. Bunların komutanları e, Agmar'ın cadı kralı. Onun ismi herhangi bir yerde geçmiyor. E, ama hani Agmar'ın cadı kralı olarak biliniyor. E, ve e, Gondor ve Arnor krallıklarından Arnor krallığını yıkan, savaşlar sonucunda. Gondor'u da iyice köşeye sıkıştıran bir komutan. Sauron'un önemli komutanlarından. Hatta Sauron'un sağ kolu denilebilir onun için. Yüzük tayfları mesela ölümsüz bir açıdan. Ama şöyle bir açıdan da zaten ölmüşler. O yüzden ölümsüzler. Bedenler, yok ruhlar var. Kara atları var. Onların kendi yetiştirdikleri o atlar şey değil ruhani dünyadan değiller aslında ruhan atları ruhan atlarının en iyilerinden çalınmış ve kendi ortamlarında dönüştürülerek var edilmiş şeyler uçan binekleri var mesela <gülüyor> uçan binekleri de var atları da var bunlar iyi büyücüler, büyük savaşçılar ve büyük komutanlar güçleri buradan geliyor ikinci sıradaki yani komutanın sağ kolu olan Kamildur. Sadece onun adı biliniyor. Kamül de muhtemelen e, Kara Nümenerionlardan bir kral, bir reis. E, diğerleri hakkında fazla bilgi yok ama e, savrona mutlak bir sadakatleri var. E, korkutucular. E, e, efsanelere göre herhangi bir erkek savaşçı tarafından yok edilmeleri imkansız. Ancak bir Kadın Savaşçı tarafından öldürülebilirler. O yüzden Eowyn tarafından yok edilebiliyorlar zaten Yüzüklerin Efendisi'nde cadı kral. Bunlar zaman zaman mesela e, Glorfindel tarafından da mağlup ediliyorlar. E, a, e, Gandalf tarafından da fırtına tepesinde ürkütülüğe kaçırılıyorlar. Ya da Aylık Vadinin girişindeki sular altında kalarak şey oluyorlar. Ama tam olarak yok olmuyorlar. Geri dönebiliyorlar. Öyle bir şeyleri var, ee, güçleri var. Sauron tarafından verilmiş. Ama tek yüzüğün yok olmasından sonra, bütün yüzükler tek yüzüğe bağlı olduğu için diğer yüzüklerin de gücü yok oluyor. Bunlar da o zaman yok olduklarında artık geri dönemiyorlar. Şeyde e, gayet de kalıyorlar. Ancak o şekilde yok oluyorlar. Sırada orklar var. Orklar en kalabalık kötüsüdür. Yani orklar hakkında e, söylenilebilecek şey aslında hani e, insana elfe çok yakın oldukları için ve sayıları da çok fazla olduğu için korkutucular daha korkutucular. Mesela hani insan eti yemekten elfe eti yemekten hoşlanıyorlar. Yani böyle bir vahşetleri var. Kendi aralarında da sürekli kavgacılar. Yani gereksiz yere sürekli e, kan dökebiliyorlar. Hiç kimseyle kavga edemezlerse kendi aralarında kavga ederek. E, kan döküyorlar. Kendi yani yamlıkları da var. Savaşta öldürülmüş gerekirse kendi arkadaşlarını da yiyebiliyorlar. Çok kötüler. Yani kötü taraftalar ve cidden çok kötü yaratıklar ama mesela onların kökeni elfler. Elflerin ee, Melkor ve Sauron tarafından ee, Agbant'ta, Utom'la da hapsedilip orada kötülükle, ruhlarının bozulmasıyla var ediyorlar ilk başta. Muhtemelen daha sonra da elfler gibi yürüyorlar. Şeydekini e, ben bir yerde bulamadım mesela e, filmdeki o Saruman'ın elf ocaklarında çamurun içinde şey, urkayıları yaratması falan. O başka bir hikaye. Ama hani onları kitaplarda bulamıyoruz biz. Yani öyle bir çamurdan doğma işte ocaklar kurulup yapılma falan gibi şeylerin ben rastlamadım. Yani o herhalde senaryo gereği bir yaratılış bulundu orada. Ama normalde şey olarak elfler gibi yani insanlar gibi çoğalıyorlar. Sayıları çok fazla oluyor. Birkaç türü var bunların. Daha irileri var, daha ufakları var. Ama çok ciddiye alınması gereken düşmanlar. Neredeyse hiç yorulmuyorlar. Neredeyse hiçbir şeyden korkmuyorlar, çekinmiyorlar kalabalık bir haldeyken salak da değiller yani öyle durduk yere kaybedecekleri bir şeye girmemeyi de biliyorlar. Strateji oluşturmayı biliyorlar. Yani kas kafalı falan değiller. Oldukça zeki canlılar. Ama önlerine geçemedikleri bir şiddetleri var. Kendi kendilerini yok edebiliyorlar. Öyle bir kötülük de var ama organize edilebiliyorlar. Çok ciddi kuvvetli ordular kurulabiliyor. Çok iyi kılıç ve yay kullanıyorlar. Ve eee gerekli güce sahip olduklarında muhteşem savaşlar kalabalıklar yani bir yere güçleri yetiyorsa korkusuzca savaşabiliyorlar. Ama sürekli korku dolu canlılar. Sauron'dan da çok korkuyorlar. Yüzük tayfalarından da öldüresiye korkuyorlar. Korkuyla yönetiliyorlar. Yani tamamen korku dolu bir hayatları var. Çeyden nefret ediyorlar onlar da. Elflerin sevdiği her şeyden nefret ediyorlar. Muhtemelen elflerin o tarafları bir şekilde yok edilerek yaratıldıkları için tam bir anti-elfe dönüşüyorlar. Elfler çok güzel estetik olarak bunlar çok ciddi. Elfler işte çok yaratıcı, iyi şeyler yapabiliyorlar. Bunlar tamamen yok edici. Elfler çok saygılılar birbirlerine karşı genel manada. Onlar tamamen saygısız ve kavgacı. Orklar ciddiye alınması gereken çok ciddi düşmanlar. İnsanların da arasında tabii ki kötülüğü seçenler her zamanki gibi var. Onlar hangi karakterler? Yani en önemlisi işte daha önce bahsettiğimiz yüzük tayfıları, insan kralları bunlar. Şöyle bir durum var. İnsanların kötülüğü seçme nedenleri aslında kendi yapılarında mevcut olan direkt kötülükten dolayı değil. Daha çok korkudan dolayı ya da kişisel çıkarlarından dolayı seçiyorlar kötülüğü. Do dediğimiz yani... Burada doğu ile batı tamamen birbirine zıt durumlardır zaten. Batı aydınlığı ışığı temsil eder, doğu karanlığı, gölgeyi ve kötülüğü temsil eder. Doğuda işte umbar korsanları, haradrimler, kara haradrimler, Sauron'u tanrı olarak kabul ederler. Bu gerek Sauron'un baskısıyla gerek Sauron'a karşı hiç güçlerinin yetmemesiyle, Aşamayacakları bir engel olduğu için yok olmaktansa ona tabi olmayı seçmeleriyle insanlarda özellikle işte doğrular denilen Umbra'da yaşayanlar ve e, Haradrim'de yaşayanlar, Kara Haradrim denilen yerde yaşayanlar kötü tarafı seçiyorlar, Sauron'u seçiyorlar. Ama hani kişisel insanlar arasında da elfler arasında da hainler çıkıyor, valların arasında bile çıkıyor hain. Yani insanlar ve elfler arasında da çıkması normal tabi. Onlar da çok güçlü savaşçılar. Hatta işte kara Nümeneronlar var. Yani Nümeneron soyundan gelip de şeye inanan, Sauron'a inanan, onun e, efendi olduğunu, tanrı olduğunu kabul eden bir güruh da var. Onlar çok ciddi savaşçılar tabii. Çünkü yani onlar ayrı bir soru. Zamanla bozuluyorlar, yaşam süreleri normal insan seviyesine iniyor falan ama kadim olarak çok tehlikeli bir Peki Zafer abi 9 artı 1 demiştiniz. Evet liste. o artı 1 önemli. Evet. Artı 1'e geldik. Neymiş o artı 1? Bu konuyu biraz da tartışmaya açmak istiyorum aslında. Benim hazırladığım listede 9 artı 1. karakter Gollum. Ne dersin onunla ilgili? Aa, Gollum. Gollum Ay, çok derin konuşmak gerekirse çağımızın bir kahramanı diyebiliriz yani. Yani Mantov'dan alıntı olarak ama daha genellersek... Gollum aslında kendi e, zaafının tutsa. Yani bir açıdan kötü tabii yani birçok kötülüğe neden oluyor. Ama bir açıdan da acınacak kadar zavallı birisi. Yani e, şey derken Hobbit zaten aslen ülken soyundan bir Hobbit. Simagol adı da. O kötü bir ailede pek Hobbit'lerde rastlanmayacak şekilde babaannesiyle yaşayan bir tip. Ve e, arkadaşını öldürerek yüzüğü sahiplenen doğum gününde. Ve yüzüğü onu çok e, tutsak ediyor. Zaten hani çok güçlü karakterler bile işte Gandalf'tı, Galadriel'di falan bile yüzüğe işte e, Aragond'u dokunmaya cesaret edemezken 500 küsür yıl yüzüğü sahibi olarak yaşıyor. Yani gene de o e, İyi kötü diye düşünebilmesi bile aslında hobbitlerin yüzük taşıyıcısı olarak seçilmesindeki nedeni gösteriyor bize. Göründüklerinin aksine çok güçlüler, karakter olarak, kişilik olarak hobbitler. O da bir hobbit. 500 yıl, 550 yıl kadar yüzüğün sahibi olarak yaşıyor. Ona tabii yüzgi işte çok uzun bir ömür veriyor. Normalde öyle bir ömrü yok. Ama onu mahvediyor. Bütün ruhunu alıyor, kemiriyor. Yani kendine ait hemen hiçbir şey kalmıyor. Neredeyse yani nazgullere, tayflara dönüşecek kadar silikleşiyor. O kötü ama çok da acınacak bir karakter. Yani direkt olarak kötü bir karakter mi? Daha çok acınacak bir karakter gibi geliyor. Zafir Ve yüzün yok edilmesine de neden oluyor? Asıl kahraman o bak o aklıma geldi pardon yani Goldum olmasa yüzüğü yok etme ihtimalleri yok yani sonuçta büyük bir iyiliğe de neden olan en büyük iyiliğe neden olan canlı da Goldum çünkü Goldum'un hırsı Frodo'dan yüzüğü koparıp kıyamet çatlaklarına düşüyor o da yok oluyor yüzük yoksa Frodo'ya kalsa yüzüğü atamıyor yani Frodo kaybeden olurken Goldum en iyi şeyi yapan oluyor yani. Zafer abi hazırladığım listeyi beğendin mi? Bence güzel, bayağı iyi belirlemişsin. Peki eksikler var mı sence? Ya eksikler detaylarda var bence yani kötü karakter olur bayağı oturmuş hani şey vardır. E... Frodo'lar Midilli'deyken bir Kuzeyliler vardır orada insanlar. Adı ne Bil Ayrıltı, Ayrıltı diye bir karakter. Mesela o da Saruman'ın casuslarındandır ve onları satmıştır. Yani, hani çok güçsüz bir kötüdür ama çok ciddi bir kötüdür aynı zamanda. Şeye e, seme 3 kuruşluk e, şeyi katırı 100 kuruşa satan fırsatçı ev. Yani o o da mesela şeydir. E, bence önemli bir kötüdür. Ondan sonra şeyler vardır. Bunları e, yüzüklerin efendisi ve Hobbit'lerde rastlamayız ama vampirler vardır mesela. Sauron'un bir şeyi de kılığı da vampir kılığıdır. Zaten Vampirler Adası'da komutanlık yapar bir süre Vampirler Adası'na dönüşür ee, şey e, adı. O, ondan sonra Vampirlerin Efendisi vardır şey Turing Vettel diye. Hani onları çok bilmeyiz ama önemlidir o da. Vampirdir. E, Karkarot vardır mesela. Çok ciddidir. O kötünün e, kurdu. E, iyinin Huan köpek tarafından e, öldürülür. Beren'le Luthien'in efsanesinde hikayesinde çok belirleyici bir karakterdir ve sonsuz güce sahiptir neredeyse sonra ilk dönem yani daha sonra bu çıkartılmıştır yani şey değildir günümüze gelmemiştir, değişimi uğramıştır ama mesela şey vardır şu anda adını hatırlayamadım ama kedi vardır, kedilerin efendisi o kedilerin efendisi Karkarok yerine geçer yani Karkarok onun yerine geçer en büyük kötü kedidir. Yani de kedi falan sever, besler hani özel hayatında falan ama mesela şey der yani köpekler iyi taraftadır, kediler kötüdür der yani. Ben, ben onu hiç anlamam. Yani öyle o baş kötü de o zaman şeydir, e, kedidir yani. Zafer Başka, abi. Başka, e, ha söyle sen söyle. Ben sorayım sana. 9 hmm. artı 1'lik listeyi ben yaptım. Hmm. Artı 2. Ekleme durumun olsa ne eklersin? kötülüğe sebep olmak, kötülüğü yaratma, oluşturma açısından iki tane büyük şey var bence. Birincisi Feanor'un yaptığı Silmariller. İkincisi de Sauron'un dövdüğü Tekyüzük. Bu ikisi neredeyse dört çağ boyunca ortalığa çıkmış en kötü şeyler ve kötülük yaratıcılar. Bunlardan çıkıyor kötülük. Yani Feanor'un Silmarilleri elfleri elflere, elfleri valara karşı şey yapıyor. E, savaşır hale, kan döker hale getiriyor. Ondan sonra e, Silmariler uğruna e, yani akrabalar birbirini öldürüyor. Irklar arasında ayrılmalar oluyor. Cücelerle elfler kötü oluyorlar. İnsanlar kötü oluyorlar. Kadim düşmanlıklar yaratılıyor. Yani e, Feanor'un Silmarileri yapılmış en güzel mücevherler, en değerli mücevherler çünkü ...ağaçların ışığı var içinde... ...yani herhangi bir şeyle karşılaştırılmayacak kadar... ...değerliler belki ama... ...neredeyse... ...yani... E, ...bütün kötülüklerinde... ...kaybolana kadar... ...yani onlar ortadan yok olana kadar... ...bütün o sıradaki kötülüklerinde sebebi onlar... ...o yüzden Silmariller çok kötü bence... ...en kötülerden biri... E ...tek yüzeye gelince de... ...yani onu... E, ...yani filmi izleyenler de, kitabı okuyanlar da... ...fark etmiştir ki... Yani, bütün hikaye tek yüzük etrafında dönüyor. Yani o yüzüğe kimin sahip olacağı. Çünkü yüzüğe sahip olan dünyaya sahip oluyor. O yüzden yok edilmesi gerekiyor. Şey fark etmiyor. Yani iyi tarafın elinde olması ya da kötü tarafın elinde olması. Fianur'un Silmarilleri ve Sauron'un tek yüzüğü en kötü iki şey. Zafer abi bu hafta kötüleri konuştuk. Bence yeterince yorulduk. Kötüleri geneledik. Genelledik. dedik. yani daha çıkar işte dediğimiz gibi ama bayağı şey oldu. Yani genel olarak en büyük kötülerden bahsettik tabii. E bir dahaki bölümde Silmarillion dünyasına tekrar bir geçiş yapıp yeni bölümlerle devam edeceğiz. Evet Silmarillion'dan devam edelim bir dahaki hafta. Tamam. Görüşürüz o zaman haftaya. Görüşürüz dedik.